Mısır'a gelişim, Frankfurter Zeitung için yaptığım çalışmanın sınırlarını, Filistin'in dışında başka ülkeleri de içine alacak biçimde genişletmek düşüncesine dayanıyordu o günlerde. Dorian'ın imkanları böyle bir gezi yapmama el verecek durumda değildi. Ama böyle bir geziyi ne kadar çok istediğimi görünce, trenle Kudüs'ten Kahire'ye gitmeme ve orada iki hafta kalmama yetecek küçük bir meblağ temin etmek zorunda hissettik kendini yine de. Kahire'de Arap zanaatçılar ve Yunan tacirlerin bulunduğu, daracık bir sokakta bir pansiyon bulmuştum. Ev sahibesi uzun boylu, dolgun, saçlı bir kadındı. Sabahtan akşama kadar ağır Yunan şarabı içer, ruhsal bunalımlar içinde bocalar dururdu. Görünüşünden hiç de umulmayan haşin, tutkulu bir mizacı vardı. Ama yine de bana karşı dostça davranıyor, yanındayken kendimi rahat hissetmem için elinden geleni yapıyordu. Daha bir hafta geçmemişteki harçlığım suyunu çekmeye başladı. Öyle çarçabuk Filistin'e dönmek ve dayımın evindeki güven dolu havaya sığınmak istemiyordum. Bu yüzden geçimimi sağlamak için vakit kaybetmeden başka çareler aramaya koyuldum. Kudüs'lü arkadaşım Doktor Han'ın Kahire'deki bir dostuna, ki bir iş adamıydı bu, yazdığı bir takdim mektubu vardı yanımda. İlk işim tavsiyelerini dinlemek üzere bu adamı aramak oldu. Şişman, güler yüzlü, uğraştığı işin ötesinde entelektüel ilgileri de olan Hollandalı bir tüccardı bu adam. Yakup Döhan'ın mektubunu okuyunca, benim Frankfurter Zeitung'un özel muhabiri olduğumu öğrendi. Bu onu etkiledi sanırım. İsteği üzerine son günlerde yazdığım yazılardan birkaçını gösterdim ona. Şaşkınlıkla kaşlarını kaldırarak, ''Kuzum söyleyin bana, siz kaç yaşındasınız?'' 22. ''Peki lütfen söyleyin şimdi, bunları yazarken kim yardım etti size?'' Döhan mı? Güldüm. ''Şüphesiz ki hayır. Kendim yazdım onları. Ben işimi daima kendim yaparım.'' ''Peki ama böyle olduğundan nasıl kuşkulanırsınız?'' şaşkınlığını belirtircesine başını salladı. ''Çok şaşırtıcı doğrusu. Böyle şeyler yazacak olgunluğu nereden buldunuz? Görünüşte düpedüz sıradan olan şeylerden bir iki satır yazıyla o kadar gizemli anlamlar çıkarmayı nasıl beceriyorsunuz?'' Sözcüklerin de ötesinde, iltifatlarıyla adam akıllı pohpohlanmış ve saygınlığım giderek daha da artmıştı Hollandalının gözünde. Ama ne yazık ki bu görüşme sırasında bu yeni dostumuzun yanında bana göre bir iş olmadığı gerçeği de ortaya çıkmıştı. Ama yine de dostumuz beni kendisinin de ilgili bulunduğu bir şirkete yerleştirebileceğini sanıyordu. Beni gönderdiği büro, Kahire'nin eski semtlerinden birindeydi. Kirli, donuk, daracık sokak boyunca sıralanan, bir zamanlar beyzadelerin oturduğu konaklar, zamanla bürolara, ucuz pansiyonlara dönüştürülmüştü. Dazlak kafası, yılların yumuşatıp evcilleştirdiği çehresiyle yaşlı bir akbabayı andıran müstakbel patronumun, Fransızca yazışmalarını yürütmek üzere yanında yarım gün çalışacak bir sekretere ihtiyacı vardı. Şirket işlerinde bütünüyle deneyimsiz olmama rağmen, onu böyle bir işin altından kalkacağıma inandırmakta güçlük çekmedim. Anlaşmamız için pek öyle uzun boylu pazarlık yapmamız gerekmedi. Günde üç saat çalışacaktım. Ücret alabildiğine düşüktü tabii. Ama yine de pansiyon kirasını ödemeye ve beni ekmek, süt ve zeytinle geçindirmeye yetecek gibiydi. Pansiyonla büro arasında Kahire'nin Kırmızı Fenerli Mahallesi uzanıyordu. Büyük, küçük, şehrin bütün fahişelerinin günlerini, gecelerini geçirdikleri, labirentleri andıran daracık sokakların oluşturduğu karma karışık bir semtti burası. Sokaklar, öğleden sonraları işe giderken tenha ve sessizdiler. Bitkin ve isteksiz uzanıp yatan bir kadın gövdesini seçerdiniz bir cumbanın gölgesinde. Şurada burada evlerin önünde küçük masalarda kızlar asık yüzlü sakallı adamlarla oturup uslu uslu kahveyi içer, apaçık bir ciddiyet içinde bütün tutkuların tensel kapıp koy vermelerin ötesinde ciddi şeylerden konuşurlardı. Ama akşam pansiyona dönerken mahalle umulmadık bir canlılık içinde olurdu her zaman. Arap udunun dokunaklı tınlamaları, dev sesleri ve kadınların kahkahaları. Sokak lambalarının renkli fenerlerin aydınlığında yürürken, Her adımda yumuşak kolların boynunuza dolandığını duyardınız. Bu kollar beyaz ya da kara olabilirdi. Ama hepsinde de altın ya da gümüş zincirler, bilezikler şıngırdar Ve size doğru uzanan bu kollardan havaya günlük misk ve ten kokusu yayılırdı. Bu ya Habibi ve saadetek çarlarından kurtulabilmeniz için, Çok güçlü bir iradeniz olması gerekirdi. İç gıcıklayan, çekici, ayartıcı bükülüşlerle, başınızı döndüren kıpır kıpır uzuvlar arasından geçerek yol almak zorunda kalırdınız. Bütün bir Mısır sürtünerek geçerdi yanınızdan sanki. Fas, Cezayir, Sudan, Arabistan, hatta Ermenistan, Suriye ve İran gelip geçerdi. Uzun, ipek harmaniler içinde, evlerin kıyısında kurulu peykelerde sıra sıra oturan, gülen, laf atan, övücü sözlerle kızları dışarı çağıran ya da sessizce nargilesini yudumlayan adamlar. Çoğu müşteri değildi bunların. Birçokları mahallenin alışılmadık, neşeli havasında keyifle birkaç saat geçirmek için uğramışlardı buraya. Bazen çarpılmış yüzüyle size doğru uzanan kollarıyla, dilenci şarkıları okuyarak yaklaşan, pejmurde kılıklı sudanlı bir dervişin karşısında geri geri kaçmak zorunda kalırdınız. Seyyar esanscının buhurdanlığından yayılan günlük bulutları yüzünü yalayıp geçerdi. Ara sıra koro halinde söylenen sevda şarkıları kulağınıza gelirdi. Ve siz ezgin namelerin, yumuşak Arapça sözlüklerin ne anlama geldiğini yavaş yavaş sezmeye başlardınız. Ve tekrar tekrar işitirdiniz keyif ve hazın dalga dalga yayılan, Ezgin, dumanlı mırıltılarını. Şüphesiz ince ipekler, tüller, voaller ya da damaz kokumaşları içinde gezinip duran sokağın kızları da yaşıyordu. Kahkahaları taş döşeli kaldırımlarda koşuşan küçük kedileri andırıyordu. Yükselen, sönüp giden ve sonra başka dudaklardan tekrar tekrar yeniden dökülen kahkahalar. Nasıl gülebiliyorlardı bütün bu Mısırlılar? Gün başlarken ve biterken Kahire caddelerinde ebem kuşağının tüm renklerini üzerinde taşıyan, uzun, gömleğe benzeyen çizgili gallabiyeleri içinde, sendeliyerek öylesine neşeyle dolu nasıl dolaşabiliyorlardı. Öylesine kaygısız, öylesine tasasızdılar ki insan onca yıpratıcı yoksulluğun, açlığın ve politik kargaşalığın bu halkın gözünde yalnızca görece bir anlamı olduğunu sanırdı. Bu insanların vahşi. Patlayıcı heyecanları yerini her an hiçbir şey olmamış ya da hiçbir şeyi kaybedilmemişçesine tam bir sükunete bırakmaya hazırdı sanki. Bu yüzden Avrupalılar Arapları her zaman biraz yapmacık bulmuşlardır. Birçokları onları bugün de böyle bulmaktadır belki de. Bana gelince ben Araplar hakkındaki bu küçültücü yargının kendisine derin gözüken heyecanları alabildiğini abartan, hafif, yalın ve külfetsiz olan her şeyi... Yapmacık yaftasını kondurarak karalayan, batının onulmaz saplantısı olduğunu daha o günlerde anlamıştım. Araplar tamamen batılı insana özgü içsel gerilimlerden, karanlık bunalımlardan bağışık kalmışlardı. Kendi duygusal standartlarımızla onları nasıl değerlendirebilirdik? Yapmacık gözüküyorlarsa, bu belki de onların duygularını davranışlarıyla sürtüşmeye sokmadan hayata yansıtmasını bilmelerinden ötürüdür. Batıllaşmanın etkisi sürerken belki de onlar da renklerle aralarındaki o tanrı vergisi kendiliğinden temas yeteneğini giderek kaybedecekler. Çünkü batı, çağdaş Arap düşüncesi üzerinde birçok bakımdan uyarıcı, canlandırıcı bir etki bırakmakla birlikte, kaçınılmaz olarak Araplarda da tıpkı batılı insanda olduğu gibi ruhsal ve toplumsal hayata yön veren bunaltıcı sorunlara yol açmak istidadını göstermektedir. Pansiyonun karşısında, uzanıp da dokunabileceğiniz kadar yakında, günde beş kere müminleri namaza çağıran seslerin yükseldiği, ipince minareli küçük bir mescit vardı. Beyaz sarıklı bir adam belirirdi şerefede ve ellerini kaldırıp seslenirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin dört yönü tarayarak okurken, Arap dilinin boğazdan gelen derin nameleri havada çınlayarak yükselir, Dalga dalga yaklaşıp uzaklaşarak neredeyse bütün bir uzayı kaplardı. Boğ, bariton bir sesti bu. Yumuşak ve tok, derin, zengin ve çok kanatlı. Onu o kadar dokunaklı, o kadar güzel kılan şey, okunuşundaki hüner değil, taşıdığı coşku ve kendini verişti. Müezzin bu seslenişi, tıpkı Kudüs'ün eski şehrinde olduğu gibi, Kahire'de de geçen günlerimin, gecelerimin leit motifi oldu. Ve aynı sesleniş, Müslüman ülkelerde sürdürdüğüm sonraki bütün gezilerimde de içine karıştığım hayatın lehit motifi olarak kalacaktır. İnsanların günlük konuşmalarında kaçırılmaz olan şive ve tonlama farklılıkları bir yana bırakılırsa, bu çağrı her yerde hep aynı seslerle çınlıyordu. Bu ses, bu tını birliğiydi. Daha Kahir'de yaşadığım günlerde bana Müslümanlar arasındaki içsel birliğin ne kadar derinlere indiğini... Onları ayıran sınırların, gerçekte ne kadar yapay ve önemsiz olduğunu hissettiren şey. Aynı şeylere inanıyorlardı. Düşünce yöntemleri, iyi ile kötüyü ayıran ölçüleri aynıydı. Güzel bir hayatı kurmaya ve sürdürmeye yarayan şeyler hakkındaki sezgi ve kavrayışları aynıydı. Diyebilirim ki, içinde insanla insan arasındaki akrabalığın, ırk ve çıkar beraberliğinde olduğu gibi, arızli ve yüzeysel ögelere değil de, Çok daha derin, çok daha esaslı değerlere dayandığı bir toplumla ilk kez karşılaşıyordum. İnsanla insan arasındaki yolu tıkayan, yalnızlaştırıcı engellerin hepsini bir çırpıda kaldırıp atan dünya görüşünün sağladığı köklü bir akraba.